Bismillahirrahmanirrahim. Mü'minun 42, 43 ve 44 Sonra bunların ardından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet kendi suresini de öne de alamaz, geriye de bırakamaz. Sonra birbiri ardı sıra peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladı. Biz de onları birbiri ardı sıra yok edip birbiri Hepsini birer efsane yaptık. İnanmayan kalın, uzak olsun. Allah subhanahu ve teala sonra bunların ardından başka bir nesil başka ümmetler yarattığını ve hiçbir ümmetin kendi süresini öne alamadığını ve Allah'ın kitabı muhafuzunda, Resulün muhafuzunda onlar hakkındaki takdirini onların olmalarından önceki ilmine göre bir ümmetten sonra başka bir ümmet bir nesilden sonra diğer bir nesil Selef'den sonra Halef olmak üzere birbiri ardından yakalandılar azaba düşer kıldılar buyurmuştur. 45'den 49'a kadar sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık delillerle gönderdik Firavun'a ve Erkan'ına bunun üzerine büyüklük tasladılar zaten mağrur bir topluluktular. bu yüzden dediler ki kavimleri bize kulluk edip dururken bizim gibi şu iki insana mı inanacağız? Onları yalanladılar ve bu yüzden helaka uğratılanlardan oldular. Andolsun ki doğru yola gelsinler diye Musa'ya kitabı verdik. allah Teala Musa aleyhisselamla kardeşi Harun'un firavun erkanına ayetlerle batılı kahredici cihetlerle ve kesin burhanlarla gönderdiğini haber veriyor. Firavun ve kavmine gelince onlar Hz. Musa ve Harun'a tabi olmaktan, ikisi de birer beşer olması hasebiyle onların emirlerine boyun eğmekten yüz çevirmiş, büyüklenmişlerdi. Nitekim geçmiş ümmetlerde de kendilerine beşerden elçiler gönderilmesini inkar etmişti. Bunların kalpleri de onlara benzedi. Allahü Teala Firavun'u ve Erkan'ını helak buyurup bir günde topunu da boğdu. Musa'ya kitabı Tevrat'ı indirdi. Onda Allah'ın hükümleri, emirleri, yasakları vardı. Bütün bunlar Allahu Teala'nın Firavun ve Kıptileri helak buyurup onları aziz ve muhtedirin kahretmesi gibi eylemesinden sonradır. Allahu Teala Tevrat'ı indirdikten sonra bir ümmeti bitmeyle helak buyurmamış bilakis inananlara, kafirlere savaşı emretmiştir. 50- biz Meryem'in oğlu oğlunu da annesini de bir ayet kıldık. Her ikisini de sulak, oturmaya elverişli yüksek bir yere yerleştirdik. Allah subhanahu ve teala kulu ve elçisi Meryem oğlu İsa'dan bahsederek hem onu hem de anasını insanlar için bir ayet Allah'ın dilediğine güç yetiştirici olduğuna kesin bir hükhet kılmıştır. Muhakkak ki Allah Adem'i babasız ve anasız Havayı da kadın olmaksın erkekten, İsa'yı da erkek olmaksın kadından, diğer insanları da bir erkek ve bir dişiden yaratmıştır. Hamd ona mahsustur. 51'den 56'ya kadar Ey peygamberler! temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Doğrusu ben yaptığınızı bilirim. Şüphesiz bu bir tek ümmet olarak... Sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Benden korkun. Ama onlar işlerini kendi aralarında bölük bölük ayırdılar. Her bölük kendi tuttuğu yoldan memnundur. Bir suriye kadar onları kendi sapıklıklarıyla baş başa bırak. Zannederler mi ki kendilerine mal ve oğullar vermekle iyiliklerde onlar için acele davranmaktayız? Hayır farkında değiller allah Teala kulları olan peygamberlere helaldan yemelerini ve salih ameller işlemelerini emrediyor ki bu da dalalet ediyor ki helaldan yemek salih amel işlemeye yardımcıdır. Peygamberler bu emri tam olarak yerine getirmişler. Söz, amel, hayra dalalet eden ve nasihatları her bir hayri kendilerinde toplamışlardır. Her peygamberler topluluğu şüphesiz bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Sizin dininiz tek bir dindir ki, o da tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadete çağırmaktır. Rabbiniz, ben de sizin Rabbiniz'im, benden korkun. Bu hususta da daha önce Enbiya suresinde bilgi verilmişti. Ama onlar kendilerine peygamber gönderilmiş olan ümmetleri, işleri kendi aralarında bölük bölük ayırdılar. Her bölük kendi tuttuğu yerden memnun olduk. Onlar içinde bulundukları sapıklığa sevinir durumda kaldılar. Hidayeti dalalette ne yaptılar? Ters çevirdiler. Allah burada geçmiş ümmetlerin başına geleni bize bir bir haber veriyor ki biz de onlardan sakınalım. Ve Rabbimiz zannederler ki kendilerine mal ve oğullar vermekle iyilik de onlar için acele davranmaktayız. Hayır onlar farkında değil ayetiyle. Allah'a yemin olsun ki malları ve çocukları ile kavme düzen kurulmuş. Ey Ademoğlu insanları malları ve çocukları ile değerlendirme. Aksine onları iman ve salih amellen değerlendir buyrulmuştur. ve sellem Efendimiz Allahı Teala nasıl sizin aranızda rızıklarınızı bölüştürmüşse huylarınızı da aranızda paylaştırmıştır. Muhakkak Allah dünyayı sevdiğine sevmediğine de verir. Dini ancak sevdiğine verir. Allah kime dini vermişse muhakkak onu sevmiştir. Nefsim elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kul kalbi kalbi ve dili Müslüman olmadıkça Müslüman olmuş değildir. Kişi komşusu musibetlerinden emin olmadıkça iman etmiş olmaz. Ey Allah'ın elçisi onun musibetleri olmadıkça Ey Allah'ın elçisi onun musibetleri nedir dediklerinde, onun zurnudur. Kul haramdan bir mal kazanır da, ondan infak, infakta bulunursa, bu onun için bereketlendirilmez. Ona tasattık etse bile, ondan kabul olunmaz. Şayet onu arkasından bırakır ölürse, bu ancak onun cehennem azlığı olur. Şüphesiz kötüyü kötüyle silmez, fakat o kötülüğü güzel ile siler. Muhakkak ki murdar, murdarı silmez, yokadır buyurmuştur. 57'den 61'e kadar. Muhakkak ki Rablarından korktukları için titreyenler, Rablarının ayetlerine inananlar, Rablarına şirk koşmayanlar ve Rablarına döneceklerinden kalpleri ürkülerek vermeleri gerekenleri verenler, işte onlar hayırlarda yarışırlar ve o uğurda öne geçerler. Allah Subhanahu ve Teala Muhakkak ki Rablarından korktukları için titreyenler buyurur ki, onlar iyilikleri, imanları ve salih amel işlemeleri yanında Allah'tan korkarlar. Allah'ın onlar hakkındaki düzeninden kalpleri titrer. Hasan ibadet şüphesiz mümin iyiliği vallah korkusunu, münafık ise kötülüğü ve emniyet hissini kendinde toplamıştır. 62'den 67'ye kadar Biz hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Hayır, onların karakteri bundan habersizdirler. Onların bundan başka da yapı geldikleri işler vardır. En sonunda refahla şımaranların azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler. Feryat etmeyin bugün. Doğrusu siz katımızdan bir yardım görmezsiniz. Ayetlerimiz size okunuyordu da siz ona arkanızı dönüyordunuz. Büyüklük taslıyor gece ağzınıza geleni söylüyordunuz. allah Teala dünyada kullarına kanun olarak koyduklarında adaletli olduğunu haber veriyor ki o hiçbir nefse gücünün dışında bir şey yüklemez. Kişiye ancak taşımaya güç yetiştirebileceği ve yerine getirebileceğini yükler. Onları kıyamet gününde kitabı Mestr'da farz kalmış olduğu amelleriyle hesaba çekecektir. En sonunda refahla şımaranları, dünyada nimet içinde gönderen mutlu kişileri azapla yakaladığımız, Allah'ın azabı, baskını ve intikamı dünyadayken onların başına geldiği zaman hemen feryat eder, imdat dilenirler buyurmuş. Rabbimiz yine başka bir yerde, nimet sahibi olan o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki katımızda ağır boyunduruklar ve cehennem var. Boğazı tıkayan bir yiyecek ve elin bir azap var buyurmuştur. Rabbimiz, feryat etmeyin bugün. Doğrusu siz katımızdan bir yardım göremezsiniz. İster feryat edin, ister susun. Başımıza gelenden sizi elbette kurtarmayacağız buyurmuştur. Bunun sebebi ise Kabe ile büyükleniyor ve Kabe ile iftihar ediyor. Onun dostları olduklarına inanıyordunuz. Halbuki hiç onun dostları değildiniz buyurmuştur. Büyüklük taslayıp gece ağzınıza geleni söylüyordunuz ayeti. Sırf bu Mekke müşriklerinin Kabe ile büyüklenmeleri biz onun ehliyiz derlerdi. Kabe ile iftihar eder. Yanında gece sohbetleri yaparlar. Fakat onu imar etmiyor. Olduğu üzere bırakıyorlardı. Allah Azze ve Celle de bu ayetleri indirmiştir. 68'den 75'e kadar söyleneni düşünmediler mi hiç? Yoksa onlara daha önce geçen atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerini tanımadılar da onun için inkar ediyorlar. Yahut onda bir delilik var mı diyorlar? Hayır. O kendilerine hak ile gelmiştir. Ama onların çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. Şayet hak onların heveslerine uysaydı, gökler, yer ve onlar da bulunanları muhakkak bozulup giderdi. Hayır. Biz onlara kendi zikirlerini getirdik. Ama onlar zikirden yüz çeviriyorlar. Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? İşte Rabbinin ecri daha hayırlıdır ve o dızık verenlerin en hayırlısıdır. Aslında sen onları doğru bir yola çağırıyorsun ama ahirete inanmayanlar mutlaka bu yoldan satmaktadırlar. Şayet biz onlara acısak ve başlarındaki sıkıntıyı gidersek yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlar. Rabbimiz Fahna ve Teala müşrikleri Kur'an-ı Azim'i anlamadıkları üzerinde düşünmedikleri ve ondan yüz çevirdikleri için kınıyor. Halbuki Allah'ın hiçbir peygambere daha mükemmelini ve daha şereflisini göndermemiş olduğu bu kitap onlara tahsis edilmiştir. Özellikle cahiliyet devrinde ölmüş olan atalarına bir kitap ulaşmamış, onlara bir uyarı da gelmemişti. Onlara yaraşan, Allah'ın kendilerine bahşetmiş olduğu bu nimete onu kabul etme şükrünü yerine getirme, anlamaya çalışma, gece gündüz gereğince amel etmekle mukabelede bulunmalarıydı. Nitekim onlardan İslam'a giren ve aleyhissalatü tabi olan soylular böyle yapmışlardır. Allah onlardan hoşnut olsun. Söyleneni düşünmediler mi hiç ayet hakkında katadı. O halde Allah'a yemin olsun ki kavim düşünmüş ve akletmiş olsaydılar Kur'an'a Allah'a isyan olan şeylerden kendilerini alıkoyacak olanı bulunlardı. Halbuki onlar müteşabih olanını almışlar ve işte o zaman selak olmuşlardır buyurmuştur. 76'dan 83'e kadar andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine de Rablarına boyun eğmediler. Onlar yalvarıp yakarmazlar. Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda şaşkına dönüp ümitsiz kalıverdiler. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler var eden O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur ve O'nun huzurunda toplanacaksınız. Dirilten de, öldüren de O'dur. Geceyle gündüzü birbiri ardı sıra gelmesi de O'nun emrine bağlıdır. Hala düşünmez misiniz? Hayır, onlar yine de öncekilerin dediklerini derler. Onlar demiştilerdi ki, ölüp de toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı gerçekten biz mi dilimteleceğiz? Andolsun ki biz ve daha önce atalarımız bununla tehdit edilmişti. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. Allahu Teala. Teala andolsun ki biz onları azapla yakaladık, musibetle, zorlukla denedik buyuruyor. Ama yine de Rablarına boyun eğmediler. Buysa diyor onlar içinde bulundukları küfür ve muhalefetten çevirmedi. Bilakis sapıklık ve azgınlıklarında devam ettiler. Allah'a boyun eğmediler. Onlar Allah'a dua edip yalvarıp yakarmazlar. Başka bir ayette ise onlar hiç değilse kendilerine bir azabımız geldiği zaman yalvarmalı değiller miydi? Fakat kalpleri katılaşmış, şeytanla onlara yaptıklarını süsleyip püslen püslemişti buyuruyor. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Ebu Sufyan Ali Sirati'ye geliyor ve "Ey Muhammed, Allah ve akrabalık aşkına bize merhamet et. Biz yün ve kandan yapılmış yiyecekler yedik." dedi. Bununla kıtlıktan ötürü yün ve kan yemek zorunda kaldıklarını ifade etmek istemişti. Bunun üzerine Allah Teala "Andolsun ki biz onları azaplan yakaladık ama yine de Rablerine boyun eğmediler." Onlar yalvarıp yakarmazlar ayetini sonuna kadar indirdi. Evet. 84'ten 90'a kadar. De ki, yer ve onda bulunanlar kimindir? Biliyorsanız söyleyin. Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ibret almaz mısınız da? De ki, yedi göğün Rabbi ve yüce arşın Rabbi kimdir? Allah'tır diyecekler. Öyleyse sakınmaz mısınız de. Peki her şeyin hükümranlığı elinde olan, barındıran ama barındırılmaya asla muhtaç olmayan kimdir? Allah'tır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik ama onlar muhakkak yalancıdırlar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisinden başka ilah olmadığını, ibadetin tek ve ortağı olmaksın sadece ona gerektiğini işap buyurmakta üzere vahdaniyetini yaratmada tasarruf ve hükümranlıkta yegane olduğunu kalplere yerleştiriyor. <gülüyor> Bu sebepledir ki Allah'ın Rab olduğunu Rablıkta onun ortağı olmadığını itiraf eden bununla birlikte ilahlıkta onunla birlikte ortaklar koşan tapındıklarının hiçbir şey yaratmadığını bir şeye sahip olmadığını bir şeye hakim olmadığını itiraf etmeleriyle birlikte Allah ile beraber ondan başkasına tapına ve ortaklara tapınmalarının kendilerini Allah'a yaklaştıracağı inancında olan müşriklere de Resul'un şöyle demesini emrediyor ki peki yer ve onda bulunanlar kimin? yüzünü ve ondaki hayvanları, bitkileri, meyveleri ve diğer yaratık çeşitlerini yaratan ve onların malik olan kim biliyorsanız söyleyin Allah'tır diyecekler sana bütün bunların tek ve ortağı olmayan Allah'ın olduğunu itiraf edecekler durum böyle olunca öyleyse ibadetin bir başkasına değil de sadece yaratıcı rızık vereciye yaraştığı hususunda ibret almaz mısınız de buyurmuştur 91 ve 92 Allah hiç çocuk edilmemiştir ve onunla birlikte hiçbir ilah yoktur. Olsaydı o zaman her ilah kendi yarattığını alıp götürür ve birbirinden üstün çıkmaya çalışırdı. Allah onları nitelendirdiklerinden müzeh münezzehtir. O görüleni de görülmeyeni de bilir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Ve Subhanahu ve Teala yüce zatını, Kendisinin bir çocuğu ve hükümranlıkta bir ortağı olmaktan tenzih ederek buyuruyor ki Allah hiçbir çocuk edinmemiştir ve onunla birlikte hiçbir ilah yoktur. Olsaydı o zaman her ilah kendi yarattığını alıp götürür ve birbirinden üstün çıkmaya çalışırdı. Yani savaşırdı. Şayet ilahların taahhüdü farz edilmiş olsaydı bunlardan her biri yarattığını alır götürürdü ve böylece varlıklar muntazam olmazdı. Halbuki görünen odur ki varlıklar muntazamdır, düzenlidir. Ulvi ve sufli alemden her biri birbirine kemal derecesinde bağlıdır. Allah görüleni de, görünmeyeni de bilir. 93'ten 98'e kadar Peki Rabbim onların tehdit olundukları şeyi bana mutlaka göstereceksin. Rabbim o zaman ben, beni zalimler grubunun içinde bulundurma. Biz onlara vaat ettiğimizi sana göstermeye elbette kadiriz. Sen kötülüğü en güzeliyle sal, onların nitelendirmekte olduklarını biz daha iyi biliriz. Ve de ki, Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim onların huzurumda bulunmalarından sana sığınırım. Evet. Allah subhanahu ve teala peygamberine Allah'ın intikamının inmesi sırasında şu duayı okumasını emrediyor. Rabbim ben görüp dururken onları eğer cezalandırırsan onların tehdit olundukları şeyi bana mutlaka göstereceksin. O zaman beni zalimler bu içinde bulundurma. Amin. Yine Rabbim bir kavmin fitnesini Murat buyurduğun zaman beni fitneye düşer kalmamış olarak kendi katına al öldür. Amin ya Rabbi. Evet. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyku sırasında korkudan korunmak üzere söylediği şu kelimeleri bize öğretirdi. Allah'ın ismiyle Allah'ın gazabından azabından kullarının kötülüklerinden şeytanların kışkırtmalarından ve şeytandan kulların kötülüklerinden şeytanların huzurunda bulunmalarından Allah'ın en mükemmel kelimelerine sığınırım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 Allah subhanahu ve teala kafirlerden veya Allah'ın emirlerini uygulamada kusurlu olanlardan ölüm halinde olan kimselerin bu sıradaki sözlerini ve hayatı boyunca fasit olarak yaptığı şeyler düzeltmek üzere dünyaya döneceklerini, dönmek isteyeceklerini haber veriyor. Ama onların orada ebedi kıyamete kadar kalacağını ve onların oradan dönüşünü engelleyecek bir berzah olduğunu haber veriyor. Bu Hüreyde'den gelen bir rivayette kardeşlerim. Kafir kabrine konulduğu vakit cehennemde oturacağı yeri görür ve Rabbim beni geri çevir ki tövbe edeyim ve salih amel der. Ona yaşatılmış olduğun sürece sana ömür verildi, yaşamıştın denilir. Kabri onun üzerine daraltılır, o yılan veya akrep sokmuş gibi gibidir, uyur ve korkar, yeryüzünün haşeratı, yılanları, akrepleri ona yöneltilir. Ayşe annemizden gelen bir rivayette ise kabir ehlinden günahkar olanlara yazıklar olsun. Kabirlerinde onların yanına simsiyah yılanlar girer. Bir yılan başucunda, bir yılan ayak ucundadır. Ortasında bir araya gelinceye kadar onu semirirler. İşte allah Teala'nın hakkında tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında onları geriye dönmekten alıkoyan bir berzah vardır. Bu durumda berzahı azap olarak zekretmiştir 101'den 104'e kadar sura üflendiği zaman o gün artık aralarındaki soy yakınlığı fayda vermez birbirlerine bir şey de soramazlar Tartıları ağır gelenler işte onlar felaha ermiş olanların kendileridir kimin de tartıları hafif gelirse işte onlar kendilerine yazık edenlerdir cehennemde ebedi kalırlar Ateş onların yüzlerini yalar, dişlerini sıyırıp, sırıtıp kalır. Kabirlerden kalkış için sura üfürülüp de insanlar kabirlerden kalktığı zaman aralarındaki soy yakınlığı fayda vermez. Baba evladına acımaz, ona iktifat etmez. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, Kızım benden bir parçadır, onu yüzen beni yüzer. Ona eziyet veren bana eziyet verir buyurmuştur. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz minberde şöyle demiştir. Bir kimse bir takım kişilere ne oluyor ki onlar muhakkak Allah Resulünün akrabalığı kavmine fayda vermiyor diyorlar. Hayır fayda verir. Allah'a yemin olsun ki benim akrabalığım dünyada ve ahirette geçerlidir. Ey insanlar, muhakkak ben Havz-ı Kevser'de sizin önderinizim. Siz geldiğinizde bir adam ey Allah'ın elbisi ben filan oğlu filanım diyecek kardeşi ben filan oğlum filanım diyecek. Ben de onlara nesep yönünden ise evet tanıdım fakat siz benden sonra öyle şeyler ihtiras ettiniz ki arkanızı dönüp zinden çıktınız diyeceğim. Evet. Allah bizi geri çevirenlerden eylemesin. 105, 106 ve 107. Ayetlerim size okunurken onları yalanlayanlar siz değil miydiniz? Derler ki Rabbimiz, bedbağlığımız bizi yenmişti, sapıklar sopuluğu olmuştuk, Rabbimiz bizi buradan çıkar, tekrar dönersek doğrusu zulmetmiş oluruz. Bu allah Teala'nın cehennemlikleri dünyadayken işlemiş oldukları ve kendilerini bu helakat sürükleyen küfür, günahkarlar, haramlar ve bu günah sebebiyle azarlamasından ibarettir. Buyurur ki ayetlerim size okunurken onları yalanlayanlar siz değil miydiniz? Ben size peygamber gönderdim, kitaplar indirdim ve şüphelerinizi giderdim. Sizin artık delil olarak getireceğiniz bir hissettiniz kalmamıştır. Sonra onlar Rabbimiz bizi buradan çıkar, tekrar dönersek doğrusu zulmetmiş oluruz. Bizi dünya yurduna geri dönder, eğer daha önce yaptıklarımıza dönecek olursak işte o zaman biz zulmetmiş azabı hak etmiş kimseler olursun. Allahü Teala onların şöyle diyeceklerine haber veriyor. Biz suçlarımızı itiraf ettik. Bir daha çıkmayan yol var mı? Bunun sebebi yalnız Allah'a dua edildiği zaman inkar ederdiniz de ona şirk koşulunca inanırdınız. Artık hüküm âli, kebir Artık onlar için çıkış yolu yoktur. Zira onlar müminler Allah'ı birlediği zaman Allah'a korsak koşmuşlardı 108'den 111'e kadar buyurdu ki yıkılıp gidin içerisine benimle konuşmayın çünkü kullarımdan bir cümle vardır ki onlar Rabb'ımıza inandık artık bizi bağışla merhamet et bize sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu siz ise onları alaya alıyordunuz. Öyle ki size benim zikrimi unutturdular ve siz onlara gülüp duruyordunuz. Sabrettiklerinden dolayı bugün onları mükafatlandırırım. Doğru sonlar kurtuluşa erenlerin kendileridir. Kafirler ateşten çıkmayı ve dünyayı dönmeyi istedikleri zaman Allah ve teala onlara orada zelil, hakir, horlanmış, alçaltılmış olarak kalın, benimle konuşmayın diyor. Çünkü buna sebep, sizler diyor, inananlarla, Allah'ın dostlarıyla alay ettiniz. Ve siz onlarla hep güldünüz. Şimdi de, inandık, artık bağışla bizi, merhamet et bizi, sen merhamet edenlerin en hayırlısın diyorlardı. Siz ise onları alaya aldınız. Bana dua etmeleri bana yakarmaları yüzünden onlarla alay ettiniz. Öyle ki size benim zikrimi unutturdular. Onlara olan öfkeniz sizi beni unutmaya sürükledi. Ve siz onlara yaptıklarına ve ibadetlerine hep suç işlemiş gibi gördünüz. İşte bugün de sizin başınıza gelen bu. Onlara bugün güldüğünüz gibi bugün de size gülünecek buyurmuştur. 112'den 116'ya kadar buyurdu ki yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Bir gün veya daha az bir sure kaldık. Sayanlara sor derler. Buyurdu ki çok az bir sure kaldınız. Keşke bilseydiniz. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize hiç döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümdar olan Allah yücedir ondan başka hiçbir ilah yoktur ve o yüce arşın Rabbidir Allah subhanahu ve teala dünyadaki kısa ömürlerinde yegane Allah'a itaat ve ibadet etmemekle neleri kaybettiklerine şu kısa dünya süresince sabretmiş olsalardı Allah'tan korkan Allah'ın dostlarının kazandığı gibi kazanmış olacaklarını işaretten buyuruyor ki yıl sayısı olarak o yeryüzünde ne kadar kaldınız Dünyada ikametiniz ne kadar olmuştur? Onla bir gün veya daha az bir süre kaldık. Sayanlara sor derler. Buyurdu ki, her halükarda çok az bir süre kaldınız. Keşke bilseydiniz. Fani olanı, baki olana tercih etmez. Kendiniz hakkında bu kötü tasarrufta bulunmaz. Bu kısacık surede Allah'ın öfkesine hak kazanmazdınız. Şayet inananların yaptığı gibi, Allah'a itaat ve ibadette sabretmiş olsaydınız onların kazandığı gibi siz de kazanırdınız buyurmuştur sizi boşuna, boşuna yarattığımızı bizim bir hikmetimiz sizin bir maksat ve iradeniz olmaksın boşuna yaratıldığınızı rahiret yurdunda bize hiç döndürülmeyeceğini sandınız insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır Gerçek hükümden olan Allah'tır. Bir şeyi boşuna yaratmaktan münezzeh ve mukaddestir. 117 ve 118 Kim hiçbir delili olmaksın başka bir ilaha taparsa onun hesabı Rabbinin katındadır. Gerçek şu ki kafirler selah bulmazlar. De ki Rabbim mağfuret et, merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Amin ya Rabbi Allah subhanahu ve teala Allah'a şirk koşanların sözlerini hiçbir delilleri olmadığını haber vererek bir başkasına Allah'a ortak koşan ve onunla birlikte bir başkasına tapınanları tehdit ediyor. Ve hiç kimse bir delil olmaksızın Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa onun hesabı Rabb'inin katındadır. Ve Allah Teala bunun üzerine onu hesaba çekecektir. Gerçek şu ki çağrıldığı yere bulunmazlar. Kıyamet kıyamet gününde Allah katında onlar için bir selah ve bir kurtuluş yoktur. Ali salatü vesselam efendimiz bir adama neye ibadet ediyorsun diye soruyor. Adam Allah'a şuna ve şuna ibadet ediyorum deyip bir takım putları saymış. Ali salatü vesselam sana bir zarar gelip de dua ettiğinde hangisi senden bu zararı savup gideriyor diye sorunca Allah diye cevapladı. Senin bir ihtiyacın olup da dua ettiğinde eğer sana yardım eden Allahsa, e Allah ile beraber bunlara ibadet etmeye seni sevk eden nedir diye sorduğunda onunla birlikte bunlara ibadetle ona şükretmek istedim. Yahut da ona kalip gelineceğini sandım dedi. Aleyhissalatü vesselam. Siz biliyorsunuz onlar bilmiyorlar buyurdu. Müslüman olduktan sonra adam şöyle demiştir. Öyle bir adama kavuştum ki bana hasım oldu ve beni mağlup etti buyurmuştur. De ki Rabbim mağfiret et merhamet et sen merhamet edenlerin en hayırlısını ayeti allah Teala'nın bu duaya bir irşadından ibarettir. Mağfiret kelimesi mutlak olarak anıldığı zaman anlamı günahı silme ve insanlardan örtme izlemedir. Rahmetin anlamı ise kulu doğrultma söz ve işlerinde ona tevfik bahşetmedir. Allah bizleri af ve mağfiret eylesin. de bu ameli azıf eylesin. Bizi müminlerden kılsın. Fızk, fucur ve her türlü kötü işten beri buyursun. Bu sürede bitti. Allah bizi ve bizim neslimizi Bununla amel etmeyi nasip etsin. Selamun Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu.